Nasrettin Hoca Şehir Yolu Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Karısı Yaşar Özdemir Salih Tuncay Halıcıoğlu Arif Ersin Sanver, Hancı Tarık Tibet Ses Kayıt Ali Fırat bu kapıyı açar mısın? Açıyorum, nasiptin hoca bir dakika. Hoş yeah. geldin hoca, gir bakalım. Halim, bana biraz yol hazı hazırla ben şehre gidiyorum. Şehre mi? Şehirde ne işin var senin hoca? Bir iş bulup çalışacağım Halim. Bu yaştan sonra şehirde çalışmak ne ne gerek hoca? Senin iki koyunu güdecek halin kalmamış. Şehir başka hanım orada koyun gütmek yok. Şehirde işlerin parası çok, yükü az. İş bulunca seni de götürürüm. Yok daha neler. Ben katiyen şehirde yaşayamam. Yollarda koçlar gibi milleti toslayarak dolaşamam. Tarlaya giderken karşımdan bir kişi gelse yol kalabalıkmış gibi oluyor. Ben şehirde nasıl yaşarım ayol? Hanım sen merak etme. Şehri yolları hem geniş hem de düzgündür. Ayağına taş batmaz. Aman aman yolları onların olsun. Bizim köyün yolu yemyeşil. Yoruldun mu uzanırım çimenin üstüne. Ne karışan var ne soran. Eh sen bilirsin. Ben eşeği hazırlarken sen de benim yol azığımı hazırla. Tamam tamam kafana koydum bir kere. Bari eşeği oralarda kaybedip de gelme. Hadi bakalım hanım kal sağlıcakla hakkını helal et. Helal olsun hoca helal olsun sen de helal et. Benden de helal olsun. Aman hoca sakın para keseni koynundan çıkarma şehirde çalarlar. Merak etme hanım. Eşeyi de emin bir yere koy. Zavallıyı alıp giderlerse kahrından ölür. Olur hanım olur. Şehirde insanın ayakkabısını bile çalarlar. Tamam hanım tamam. Ki. İnsanın elbiselerini üstünden alır. Karşı da öldürürler Yeter be hanım bu şehirde hiçbir namuslu adam yok yahu Olmaz olur mu hoca Sen de iyi adamlarla düşüp kalk işte Olur hanım olur Onlar düşünce ben de düşerim Onlar kalkınca ben de kalkarım Ben gidince sen de dikkat et Ahırın kapısını iyice kapa Sürgüsünü sürmeyi unutma Yatmadan önce ocağı iyice söndür Pencereyi sıkıca kapa İyi iyi, iyi. Hadi. hadi geç kalma Sevgiyle şeyin bozuolar. Şehre gidiyorsun diye seviliyorsun değil mi ha? <gülüyor> Şehirde daha kıymetli olacaksın. Orada köydeki kadar eşek yok. Çocuklar seni görünce belki de ilk defa eşek görmüş olacaklar. Orada keyfine diyecek yok doğrusu. Ama buradaki gibi de yeşil ot yok ha. Sonra edici de be. Ne o hocam? Yine eşekle konuşuyorsun. Ey ee, la Salih efendi, o kadar uzun yol birisiyle konuşmadan tükenmez. Hayrola? Yine nereye gidiyordun hocam? Bu sefer ula şehre gidiyorum. Ne? Şehre mi? O kadar yola gidilir mi hocam? Yolda hırsızlar, eşkıyalar, katiller vardır. Ayrıca şehirde bir sürü dolandırıcı vardır. Sen gördün mü bunları Salih Yo, görmedim ama duydum. Hem şehirde senin ne işin var hocam? İşim yok, bir iş bulup çalışacağım. <gülüyor> Yapma hocam, sen her zaman köydeki işin çokluğundan şikayet etmez miydin? Şehirdeki iş başka, ayrıca parası da bol. Peki sen öyle olduğunu gördün mü? Ee, Yok görmedim ama ben de duydum Hocam sen en iyisi yol yakınken geri dön Bu yaştan sonra şehirde sana iş vermezler Kaç yaşında olmak gerek Salih Efendi? Ne bileyim ben herhalde genç olmak lazım Neyse neyse fazla vakit kaybetmeyeyim hadi bana eyvallah Güle güle güle güle Hocam böyle keyifli keyifli yolculuk ne tarafa? Şehre gidiyorum Arif efendi. Öyle mi? Yolun çok uzunmuş hoca. Fazla kalacak mısın? Belli olmaz. Belki hiç dönmem. Bir iş bulup çalışacağım. Amma yaptın hocam. Sen ununu eleyip duvara astın. Bu yaştan sonra çalışmak senin de yine. Bırak artık gençler çalışsın. Yoo olmaz. İnsan eli ayağı tuttuğu sürece çalışmalı. Doğru ama hocam kendine göre işler yapmalı. Sen tersinden başladın. İhtiyarladıktan sonra gürbete gidiyorsun. Şehirde hırsızlar, dolandırıcılar, berduşlar, caniler var. Sen tek başına oralarda ne yaparsın? Sizin de göre şehirde başka kimse yok galiba. Peki sen şehirde ne iş yapacaksın? Hırsızlık, dolandırıcılık, berduşluk hangisi varsa. <gülüyor> Seni yakalayıp hapse atarlar. Ben hapisten kaçarım. Zindana koyarlar. Duvarı delerim merak etme. Ya biz de Hoca'sız ne yaparız be hocam? Valla onu da ben şehre gittikten sonra anlarız. Hadi bakalım bozu olan de. bakalım bozoğlar. İşte bir hala geldik. Neredeyse hava kararacak. Geceyi burada geçiririz ha. Vay be! Hanın kapısı da amma koca varmış. Şu topa vuralım bakalım karşımıza kim çıkacak. Kimsin sen? Nasrettin Hoca. Nereden gelirsin nereye gidersin? Köyden gelir şehire giderim. Yanında başka kimse var mı? Var bozoğlar. O kaç yaşında? On iki yaşında. Haa daha çocuk desene. Yok canım koskoca eşek. Haa insan çocuğuna eşek der mi? Ayıp. Boz ola benim eşeğim yahu. Ha? eşek mi? Evet eşeğim. Aç şu kapıyı ve adam aç da adam gibi yüz yüze konuşalım. Bu saatte buralara pek adam gelmez. Hırsızlar eşkiyalar katiller gelir. O zaman açsana yahu bizi onların eline bırakma. Dur dur dur açıyorum bekle. Çok şükür açıldı. Ha, gir bakalım. Boz olan sahiden eşekmiş. Niye demedin ya? Dedim ya be adam. Ben şaka ediyorsun zannettim. Sahiden eşek olduğunu söylemedin. Gel bak bak elinle tut. Sahide eşek. İyi iyi. Onu ahıra götüreyim. Benimle aynı odada kalsa olmaz mı? Oo yo yo, yo, yo. olmaz. Han odasına eşek giremez. Eh ne yapalım o zaman boz ahırda yatsın. Ee şey yemek ister misin? Eh biraz yemek iyi olur sabah erkenden yola çıkacağız. Tamam tamam. Oh, çok güzel dinlendim yahu. Bütün kemiklerim sızlamış. Şu bizim hacıya borcumu verip de yola çıkayım. Ah, o da geliyor işte. Oo, hayırlı sabahlar hocam. Ee iyi uyudu mu bakalım ha? Uyudu, uyudum. Şu benim bozoları getir de yola çıkayım. Aa. Ee, şey hocam. Senin olan gitmiş. Üye etmiş. Ne? Gitmiş mi? Nereye gitmiş yahu. Bilmem. Sabah kalktığımda baktım ki hanın kapısında sürgüyü çekmiş, anahtarı çevirmiş, çıkmış gitmiş. Yok yahu, benim bozolar ne zaman anahtar çevrilmesini öğrendi. Çevirmez mi hocam? Elbette çevirmez yahu. Ben bile zor çeviririm o koca anahtarı. Eyvah, öyleyse hocam. Senin eşeğe birisi çalmış. He, çalmış bu. Çabuk beni eşeğim ulandı, yoksa ben yapacağımı bilirim. Yapacağını bilir misin? Ne yapacaksın hocam? Hele bir eşeğin bulunmasın, o zaman yapacağımı bilirim. Aman hocam sinirlenme. Ey çocuklar, çabuk bu taraflara doğru dağılın. Hemen hocanın eşeğini arayın. Aa, fazla uzağa gitmemiştir mutlaka. Hocam, hocam müjde müjde. Eşeğini bulduk. Ham ileride ormanın içinde bağlamışlar. Oh, sevgili eşeğim Bozoğlan. Gel seni bir öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eşeğini çok seviyormuşsun hocam. Ama <gülüyor> merak ettim. Acaba eşeğini bulamasaydık ne yapacaktın? Ne mi yapacaktım ee, Şey, Kesemde üç beş kuruş akçe var. Yani bir eşek satın alacaktım. <gülüyor> Hay Allah yapacağım bu muydu hocam ben de hanı başıma yıkacağını sandım. Aman hacı, bu garip hoca başka ne yapar ki al şu paranı da yavaş yavaş gideyim ben. <gülüyor> sağ ol hocam sağ ol. Eh, hadi bakalım güle güle güle güle. Aman hocam ha, yanlış tarafa gidiyorsun şehir bu tarafta. <gülüyor> biliyorum hacı, biliyorum şehir yine orada kalsın ben köyüme dönüyorum. Perice giderken bulgurlar olmayalım. <gülüyor> yürü bozo ola yürü.